Bir Dolap Kitap Her Yaş için Çocuk Kitabı Hazırlayan ve Banu Aksoy ve Yıldıray Karakiya Kitap Dostu Sezin Okulu sunar Günaydın bir dolap kitabı hoş geldiniz. Günaydın. Ee, ben başlayacağım bugün anlatmaya ee, bir dolap kitabın yani bir dolapkitap.com'un e, ilk kurulduğu ta o zamanlar hakkında yazdığım e, bir kitap daha doğrusu bir dizi e, tekrar elime geçti. E, tekrar elime geçmesinin nedeni de aslında dört e, ciltlik bir dizi bu dört cildin bir paket içinde. Ee, yeniden sunulmuş olması yeniden sunulmuş olması derken yani 4 çilti bir paket haline getirmiş şey nevi ee, bu şekilde ben de tekrar fark ettim kitapları iyi oldu yani benim için ee, kitap dizinin adı Rita ve Atsız ee, 4 ciltten oluşuyor dedim Rita ve Atsız okulda ee, Rita ve Atsız'ın pazar günü Rita ve Atsız'ın Rita ve Atsız piknikte diğer üç kitabın adı Rita ve Atsız ilk kitabında adı aynı zamanda ee, bu kitaplar Tudem yayınlarından e, çıktı ee, Jean-Philippe Aruvigno tarafından yazılmış ve Olivier Talek tarafından da resimlenmiş kitaplar bunlar Türkçe'ye çeviren Işıl Ezgi Çelik ee, hakkında yazdığımız zaman Henüz iki kitap vardı değil mi? Ya da en azından bizim elimizde iki kitap varmış. Ee, sonradan bir yerden çıktı diye olabilir. hatırlıyorum ben. Şimdi onu çok tam hatırlayamıyorum evet. ben. Ama ee, sonuçta dört tane e, evet, cilt tamamlanmış ben, Tabii böylece ben de seriye. hepsini okuma şansı da bulmuş oldum. Benim için gerçekten gayet iyi bir durum bu. Ee, ...bu kitaplarla ilgili ilk yazdığımda Rita'dan emin olamamışım ben aslında. Yani bu kızı sevdim mi, sevmedim mi? İşte ne bu yani bu kız evet, falan gibi böyle. Yazıyı. Biraz böyle yani Atsız'ı çok sevmişim. Çok hoşuma gitmiş. Atsız da böyle Rita bir... anti -Kahraman böyle, gibi değil mi? Ya anti kahraman çok şımarık falan gibi de emrederek i̇tici, konuşuyor evet. ya. Hani öyle bir itici bir... E, ya iticiliğini algılamışım daha evet. çok Rita'nın bir şekilde... Aslında normal bir çocuk olduğunu fark etmemişim ya da. Yani... <gülüyor> tayga mı değiştirdi seni? <gülüyor> bilmem bunu düşünmemiştim. Yani Tayga değiştirdi mi bilmem. Yok yani daha, artık daha çok çocuk kitabı okumuş durumdayım. Daha çok bu konular üzerine düşünmüş durumdayım. Daha çok çocukla temas etmiş durumdayım. Evet Tayga da önemli bir etken sanırım. Yani bütün bunlar... Ee, sanıyorum bu e, kitabı kitaba algılama biçimi değiştirmiş gibi Peki, diziyi. hiç bilmeyenler için anlat bakalım bu Rita Hemen nasıl bir çocuk böyle ee, şimdi Rita ve Atsız e, dizinin ilk kitabı olsa gerek tanıştığımız evet. e, kitap bu Rita ve e, Rita ile de Atsız ile de e, şöyle başlıyor her şey işte Rita'nın e, doğum günü e, bugün ama suratı asık yani Rita hakikaten böyle Var ya hani hiçbir şeyi beğenmiyor yani işte. Envai çeşit hediye gelmiş böyle türlü çeşit. Haka. İşte ne bileyim çok güzel ayılar, filler, şunlar bunlar, bir oyuncaklar. Bir sürü paket var. Bir sürü paket var. Fakat ee, hani işte bunlar ya işte çok büyükler, çok büyük <gülüyor> ya çok küçük. Fazla sıradan. Şimdi hangisini açayım önce ben yani falan gibi hani. Şurada bir de zıplayan bir, şey. bir kutu var. Evet paketlerden bir tanesi zıplayıp, zıplamaya başlayınca. Doğal olarak Rita'nın ilgisini çekiyor ve e, onun no, yani paketin peşine düşüyor ve doğrudan emir kipiyle konuşuyor. Paket çabuk buraya gel bakayım hediye. Bak eğer geri gelmezsen canını okurum filan gibi bir tip yani bu Rita. E, ve ondan sonra işte paketi bir şekilde yakalıyor, açıyor. E, ve içinden bir tane bir köpek çıkıyor. Rita'nın köpeğe verdiği ilk tepkiyi okuyorum şimdi. Bak sen, seni uyarıyorum küçük köpek yavrusu. Eğer oyuncaksan hemen çöpü boylarsın. Diye şimdi bir yandan başka türlü okumak gerektiğini fark ediyorum artık tabii yani oyuncak oyuncak falan eyvallah ama burada gerçekten yaşayan e, tepki veren onunla e, onun gibi iletişim kurabilen onun gibi derken e, sevgisine sevgiyle karşılık veren diyelim <gülüyor> e, bir varlıktan bahsediyoruz artık çünkü çünkü bu canlı bir köpek. Evet. Ee, işte kalbi hızlı hızlı attı tiktak tiktak sanki köstekli saat diye ee, hani canlı bir köpek bir köpek yavrusu hı hı. armağan edilmiş Rita'ya ve Rita e, o saatten sonra bu, bu işten hoşlanıyor yani belli ki ama hala suratsız ve işte e, köpeğe işte bir parça işte süt e, kek falan gibi şeyler veriyor pasta <gülüyor> i̇şte, ve bonbon ha, vermiş karnını doyursun işte gibi. yani güzel e, çocukça güzel bir şey ondan sonra ama sürekli hala buraya gel küçük köpek yavrusu şöyle yap küçük yavru sürekli böyle konuşuyor yani onunla. E, ve nasıl hangi e, nasıl bir ad vermesi gerektiğini bulmaya çalışıyor. İşte mesela Nabukadnezar ya da Napolyon mu desem gibi <gülüyor> fikirler geçiyor aklına. Ya da acaba çorap mı filan yani e, hepsine de bir kult takıyor tabii işte. Öyle dersem her şey hakkın olduğunu yani Napolyon dersem her şey hakkın olduğunu sanıp <gülüyor> zannedersin. İşte e, çorap dersem işte bilmem ne olur. Ondan sonra işte düşünüyor, düşünüyor, işte bakıyor. Bu arada işte iti yok akıyor. Tabii e, köpek kendine has karakteri olan bir köpek. Miskin böyle hani filan. Baksana paspas derim filan diyor işte bilmem ne. en sonunda itiliyor. Evet öyle bir görsel var. Ee, en sonunda işte diyor ki Rita seni atsız olarak çağıracağım. Çünkü yani bir isim bulamıyor yani o zaman. Bir ad bulamıyor. Atsız diye çağıracağım ben de seni. E, diyor ve hani işte e, bunu beyan ediyor köpek de diyor ki anlaştık <gülüyor> bunu bekliyormuş e, o saate kadar hiçbir şey demeyen yapmayan köpek anlaştık diyor aa diyor sen konuşuyorsun filan yalnızca gerektiğinde diyor köpek <gülüyor> yani böyle hani çok şeyde hani böyle bir bilgelik verir ya böyle <gülüyor> davranışlar Ondan sonra birbirlerini çok seviyorlar. Ve e, kitabın başından itibaren Rita'nın suratı böyle Asıkken, asık, kaşları çatıkken bir anda surat ifadesi değişiverdi. Değişiverdi evet. Yani aslında adını koyduğu yani atsız adını verdiği evet, andan evet. itibaren e, Rita'nın keyfi yerine geliyor. Hele ki köpek konuşunca, atsız konuşunca iyice bir e, keyfi yerine geliyor ve işte... E, güle oynaya e, dolanmaya başlıyor. Birlikte uyumaya gidiyorlar. İşte bütün önce hediyeleri açıyorlar falan Sonra birbirlerine sarılıp uyuyorlar. E, ve hani bu ilk hikaye böyle bitiyor. İşte hem diğerinde... onların hem bizim tanışma hikayemiz oldu. Evet, bizim evet. onlarla tanışma hikayemiz oldu. Diğerinde mesela işte okula gidiyorlar. Bu bölümü ben özellikle okulda bölümünü özellikle sevdim. Bu tekrar okumamda özellikle hoşuma gitti bu. Çünkü mesela sadece şu cümle bile e, bana göre yeterli. İşte Rita e, okulun ilk gününde ee, Öğretmen ne de demiş ki yani oyuncak filan getiremezsiniz tabii okula demiş. Rita da düşünüyor esen canlı bir köpeksin ya bir fikrim var diyor. çantaya tıkıştırıyor <gülüyor> köpeği atsızı ve okula götürüyor ama işte e, güya çantada dururken atsız Rita da okuldaki işlerini yapacak. Ama tabii ki öyle olmuyor atsız tabii ki çantadan çıkıyor e, kimseye çaktırmadan her türlü e, Ortalığı karıştırıyor. Bunlardan bir tanesi mesela sadece şu cümle için bile çok değerli olduğunu düşünüyorum bu kitabın. Sınıfta boyama saati. Rita taşırmadan boyamak için çok uğraşıyor. Diyor şimdi. Gördüğümüz resimde ise birisi e, ki bu atsız elinde bir fırça. O taşırmadan boyanmaya çalışan sayfanın üzerine koca bir böyle fırça darbesi yapmış. Pati izleri bırakmış. Oh böyle canının istediği gibi boyamış. Tamam yani hikaye bu bence. Yani burada e, atsızı anarşist bir tavır içinde görüyoruz doğrudan. Yani işte jimnastik dersinde piramit yaptırmaya çalışıyorlar çocuklara. Var ya öyle bir zavallılık. İşte hemen atsız onları işte yıkıyor, deviriyor o piramidi bir şekilde. İşte e, bahçeyi süslemek için kardan adam. Ya böyle çok cici bir şey yani tamam mı? Yani bahçeyi süslemek için kardan adam yapıyorlar O sırada ...atsız bir tane kartopu atarak ortalığı birbirine karıştırıyor. Çünkü <gülüyor> o andan itibaren bütün çocuklar kartopu oynamaya başlıyor falan. Tam bir anarşist yani. Ee, ama en değerli kısmı bence bu. Taşırmadan boyama e, evet. işini sabote ettiği nokta. Bence bütün çocukların taşırmadan boyama e, işleri sabote edilmeli. E, o da bunu yapıyor zaten. E, işte bin türlü haylazlık yapıyor ve ondan sonra işte yine eve dönüyorlar... ...uyuyorlar, ediyorlar falan filan. Evet. Sonraki şeyde Rita ve Atsız'ın pazar gününde işte bir pazar gününü nasıl geçirirsiniz? Oo, pazar günleri sıkıcıdır. Tabii Atsız diye bir köpeğiniz varsa işte burada da e, ufak tefek e, işte e, denemeleri var e, Rita'nın. Mesela işte ona e, ne denir? Bukleler yapmaya çalışıyor mesela. <gülüyor> bir gudilerle filan kovalıyor hayvan cazı o işte, o kaçıyor. İşte e, ne bileyim onu işte bekçi köpeği ya, şey polis köpeği yapmaya çalışıyor bilmem ne falan. Yani bir prensesçilik sürü prensesçilik oynamak, yemek pişiriyor ona ama tabii korkunç bir durum yani hani bütün bunlar e, bir pazar günü ideal bir pazar günü için ne yapılması gerekiyorsa yapıyorlar. Piknik bölümünde de işte piknik. Yani ailesileri rita pikniğe giderken e, atsızı da götürüyor işte inekle tanışıyorlar böceklerle tanışıyorlar falan sonra yağmur bastırıyor e, herkes arabaya koştu bu arada kızılderilcilik oynuyorlar tabii ve atsız ağaca bağlanmış durumda. <gülüyor> Bir kişinin başına hep bu gelir. Hep bu gelir evet. Ondan sonra işte yağmur bastırınca arabaya koşuyorlar. Amacı tabi bakıyor köpeğini unutmuş bir yerde yok yanında ve geri koşuyorlar. İşte onu buluyorlar. Bu arada atsız tabii ki herhangi bir köpek olmadığı için zaten kendini çoktan garanti almış vesaire. İlk ilk kitaptaki tavrı sonradan değişiyor mu? Yani o kadar fazla emir kipiyle konuşmuyor artık. Yani o tavrı birazcık değişiyor gerçekten de. Hani buraya gel çabuk senin canını oku falan gibi bir şey. Yani hep var onda o. Tip ama şey tavır ama değişiyor. Şimdi bence bu kitabın en önemli yanlarından bir tanesi resimleri. Birazcık onlardan evet, bahsetmem lazım. Evet ben de ee, Yani Olivier Talek'in e, burada hani e, yaptığı iş e, doğrusu çok göz alıcı bir iş. E, çünkü şöyle bir şey düşünün. E, siyah beyaz resimler e, esas olarak çizgilerden oluşuyor. Çok fazla bir şey yok. Yani kitabın metni de çok Uzun metinler değil, araları bizim doldurabileceğimiz, hı hı. çocuklarla kitabın başına geçtiğimizde araları doldurmamız gereken türden metinler. Ee, ve resimler de aynen öyle. Yani çok az çizgiyle bir sürü şey ve tek bir renk var. Yer yer kullanılan kırmızı. İşte e, atsızın gözlerinden birinde kırmızı bir leke var zaten. Hı hı. Her zaman o kırmızı lekeyi görüyoruz atsızın olduğu her sahnede. Ama işte ne bileyim... E, Koskoca sahnede piknik örtüsünün çizgileri kırmızı. İşte Rita'nın elbisesi o sahnede kırmızı gibi. Tek bir kırmızı lekeden bahsediyoruz yani. Fakat o kadar usturuplu, o kadar güzel kullanılmış ki o kırmızı leke. Yani o kırmızı lekeyi istiyoruz yani. Evet. O kadar evet. yerinde ki, o kadar tadında ki yani çok güzel. Ee, o yüzden bu resimler siyah beyaz gibi gelmiyor insana Tek bir leke yüzünden. Evet o doyuruyor değil mi? Evet müthiş yani. Yani ve e, hani bu şeyi de müthiş zaten. E, bu kadar az çizgi, bu kadar az tarama e, ile hani bu kadar e, güzel sahneler. Çünkü bir yandan espri de yapıyor aslında çizimlerde. Hı hı. Bütün bunları e, çok e, az bir... Yani bu hani şey vardır ya bilirsiniz belki. E, Abidin Dino'nun e, bu bir video muydu, nasıldı? Yani... Ee, böyle pıt pıt pıt pıt birkaç çizgi yapıyor bir tribün dolusu insan oluyor maç seyreden yani evet. inanılmaz değil mi yani hani onun gibi bir his veriyor yani bunlar burada tabi daha yoğun çizgi var e, Abidin Dino'nunkinden ama hani e, öyle bir şeyden bahsediyorum. O yüzden de çok hoşuma gitti. Yani hem tipleri verirken, ifadeleri verirken bu kadar az çizgiyle, bu kadar az lekeyle, bu kadar iyi resimler olması ayrıca hoşuma gitti. Biz şimdi bu kitapları armağan da edeceğiz. Onu da söyleyeyim. Bir dolap kitap nokta bant yayınını yayınladıktan sonra oraya yorum bırakan dinleyicilerimizden birine Rita ve Atsız serisini bu işte yeni paketlenmiş haliyle dört e, ciltlik yeni paketini e, armağan edeceğiz. Dört kitabı birden armağan edeceğiz yani. Özellikle okulun öncesi e, ama bu tür kitapları seven herkese yönelik çok iyi bir e, evet. çalışma. Yani yazdığım ilk yazıyı e, şu anda sanıyorum e, silebiliriz ya oradan. <gülüyor> Orada zaten kötü bir şey dememiştim de Rita ile pek anlaşamamıştım ama şu anda bir sıkıntı yok. E, böyle... Bu kitaplar Rita ve Atsız dizisi, Tudem yayınlarından çıkan Rita ve Atsız dizisi. Son derece keyifli gördüğünüz gibi. Evet, şimdi bir şarkı arası verelim. verelim. Ondan sonra devam edeceğiz. Lemonade stands everywhere, cracker jackpans, fill the air, and there you are, happy landing on a chocolate bar. See the sugar bowl, do the tootsie roll, with the big fat devil's food cake, if you eat too much. You'll awake with a tummy ache on the good ship lollipop. It's a night trip into bed. You hop and dream away on the good ship lollipop. On the good ship lollipop, it's a sweet trip to the candy shop where bonbons play on the sunny beach of peppermint bay. Lemonade stands everywhere. Crackerjack bands fill the air, and there you are. We'll landing on a chocolate bar See the sugar bowl do the tipsy roll With the big fat double food cake If you eat too much You'll all with a tummy ache On the good ship lollipop It's tonight night trip and to bed you'll hop and dream away On the good ship lollipop on the good ship lollipop it's a sweet trip to the candy shop where bonbons play on the sunny beach of peppermint bay oh, oh lemonade stands everywhere cracklejack bands feel the air there you are happy landing on the chocolate bar see the sugar bowl do the tuxedo with a big fat devil's food cake if you need too much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 Sweet trip to the candy shop Where bonbons play On the sandy beach Peppermint Bay oh, oh, lemonade stands Everywhere, crack a jack, bam Fill the gap, there you are Happy landing on a chocolate bar See the sugar bowl Do the touch zero with a big fat devil's food cake If you eat too much Ooh. You'll awake with a tumblin' on the good ship lollipop, lollipop. is a nice trip in the bed you Dream away on the good ship lollipop. Oh, and dream away on the good ship lollipop. Oh, and dream away on the good ship lollipop. Oh, I just love lollipops, bonbons, I really love Tootsie Rolls, Neville's food cake is really good. 94.9 Açık Radyo'dasınız. Çocuk Kitapları Programı Bir Dolap Kitap devam ediyor. Ee, devam ediyor. Şimdi şaşıracaksın sen bu kitabı bilmiyorsun. Sanırım okumadın. Ee, ama böyle mi pişti olunur? Ha. <gülüyor> Çünkü ne, ne, nedir? E, benim kitabımın kahramanında bir kız çocuğu ve gayet huysuz bir kız ee, çocuğu. Kapakta evet huysuz bir kız çocuğu görüyorum ama çok mu benziyor? Ama ee, olabilir yani Rita tamam, bakalım, ilk bölümdeki mu? Rita ve Atsız'daki Rita'nın bir başka türü. Bunların modeli bu. <gülüyor> <gülüyor> hayır Hayır Bana Ne ha. adı kitabın. <gülüyor> Mavi Bulut yayınlarından çıktı. Ee, kitap fuarında e, çıkmıştı. O tarihlerde çıkan yeni bir kitap bu. Resimli bir kitap. marie Isabel Kalie e, yazmış. Anik Mason resimlemiş. E, Türkçesi de Erdoğan'a ait. Anik Mason'un resimlediği başka bir kitap daha çıkmıştı Mavi Bulut'tan. Daha önce e, Bir Dolap Kitap'ta yazmıştım hakkında. Anahtar diye bir kitap. E, ben çizerinin çizgisinden çok hoşlandım. Hmm. Resimlerinden çok hoşlandım. O yüzden bu kitap da böyle alır almaz hemen resimlerine ve resimlerdeki ayrıntılarına baktığım bir kitap oldu. Öykü'nün kahramanı Selin adında bir kız çocuğu. Şirin, küçük. Burada bayağı şirin görünüyor evet, mesela ilk sahne. Evet, parka gitmişler ilk sahnede. Selin'le tanıştığımız resimde işte yağmurlu bir gün, yağmur ertesi. Daha doğrusu hı hı. ortalık sakinleşmiş, kuşlar ortalığa yayılmışlar. Selin de onların arasında birikmiş yağmur sularının üstünde zıplayarak Oynuyor işte. çapaçupa oynamak Taygacası. Evet. Dışarıya oynamaya çıkınca hele ondan mutlusu olmazdı diyor burada. Gerçekten net mutlu bir sahne görüyoruz. Ama e, mutluluk bir yere kadar. E, çünkü Selin'in bir huyu var. Her şey hayır demek. Hı. Yani ona söylenen her şeye hayır diye karşılık veriyor ve e, annesi ondan ne isterse istesin. E, işte ev resimde üstündeki ıslak kıyafetleri çıkarmış çizmelerini ceketini çıkarmış annesi ve muhtemelen yani geri kalan hmm. ıslak giysilerini de çıkar demek istiyor ama burnunu havaya kaldırmış işte dönüp bakmadan içeriye yürüyor ve e, hayır diyor giy yeni giysiler giydireyim diyor yine hayır diyor yani bu arada e, metinde demiyor bunlar ama yani ha, metin yani yanında bizimle. resimlerden de okuyorsun. Yani bir süre sonra insanı gerçekten çileden <gülüyor> çıkarır yani bu üç yaş sendrom böyle bir şey herhalde göreceğiz. Taygul da ufka bakıyor ya. <gülüyor> Doğrudan gelim. <gülüyor> hayır da demiyor hiç duymuyor. <gülüyor> Ve bu zavallı kadıncağız anlam veremiyor bu duruma. Bir bir yerde şöyle bir laf var. Selin de bilmiyordu aslında neden hep hayır dediğini. Acaba içinde içinde küçük bir hayır canavarı mı saklıydı hmm. neydi? diyor. Yani itiraz etmek için ediyor. İşte bir gün yine e, bütün evi dağıtmış. Her tarafa oyuncak perik kıyafetleri, taçlar boyalar, oyuncaklar kanepenin tepesine çıkmış ve e, bas bas bağırarak hayır hayır diyor ve annesi içini çekiyor ve bir sonraki sahnede artık oda sesini biraz yükselttiğinde Selin'in ağzından annesine doğru Aman böyle havada ya, bir evet. ejderha çıkıyor. Canavar yani fışkırmış evet. çocuğun içinden yani. Maazallah. <gülüyor> ve başka bir anne istiyorum ben diyor. Oo. Çok ağır bir laf ediyor. Bu arada Selin'in her sahnede elinin altında tuttuğu işte taşıdığı oynadığı küçük bir ejderhası Hı. da var yeşil. Onun böyle canavarlaşmış evet, hali bu. Ve ertesi gün annesi o kadar üzülüyor ki bir şey de demiyor. Çantasını hazırlıyor ve Selin'i arkadaşına bırakıyor. O gece orada kalacak dönüp bakmıyor bile annesine. içeri giriyor çok mutlu ve o akşamı çok güzel geçiriyorlar işte bütün gün birlikte oynuyorlar şarkılar söylüyorlar kostümler giyiyorlar çadır yapıyorlar böyle çok sever ya hmm. çocuklar yani bütün evi dağıtarak evde nasıl oynuyorsa arkadaşıyla bunu iki katı daha eğlenerek devam ettiriyor ama bir süre sonra işler değişmeye başlıyor. Evdeki gibi değil. Hmm. Ortalığı toplama vakti geliyor. Ee, bu kez hayır diyemiyor. yani Suratını asıyor ama toplamak zorunda kalıyor. İşte banyo vakti geldiğinde itiraz edemiyor. Arkadaşıyla birlikte o da giriyor banyoya. Ee, yemek vakti annesinin pişirdiği mercimek gibi değil bu. Ama e, tutamıyor kendini. Bir hayır çıkıyor ağzından ama Pelin'in annesi... Kaşlarını çatıp öyle bir bakıyor Hı. ki işte dönüyor. Böyle Hı -hı. bir anda. O arada anne, Selin'in annesi de o oh, hazır boş vakit olmuşken sinemaya gidiyor. Ha, felek'ten bir gün çalıyor. Evet. <gülüyor> Ve artık yatma vaktine doğru Selin'in böyle içinde bir küçük yani surat ifadesinden anlıyoruz ki bir şeyler yani, değişmiş bir şeyler böyle değişmiş. bir... bir e, Annesine karşı bir özlem. Ya, evinde olamadığı için böyle bir burukluk. Ya, eski ejderhalar kedi oldu. <gülüyor> <gülüyor> ve ertesi gün camda bütün annesinin geliş saatine kadar camda onu bekliyor. Ve annesi geldiğinde sarılıyorlar. <gülüyor> ve sonunda oradan ayrıldıklarında ilk annesi ona işte bir şey soruyor ve İlk defa evet diyor gülümseveri. Vay <gülüyor> güzelmiş. Ve başladıkları gibi yine parkta bir sahneyle sona eriyor kitap. Ee, böyle yani... yani umut verici tabii. <gülüyor> <gülüyor> yani her hayırın sonunda bir ufukta bir evet olabilir. Evet, evet, çok tabii umut verici dediğim gibi yani umut verici. <gülüyor> böyle bir hikaye. Ee, Tatlı sevimli bir öyküsü var bunun ve ee, bu e, Selin örneğinden yola çıkarsak aslında birçok kişi için çok tanıdık bir e, akı bu. Yani. yani her çocuk aşağı yukarı böyle bir e, süreçten geçiyor yani bunun biraz çoğu biraz azı belki e fark etmez ama şeyden bir... bahsetmiyoruz tabii yani kendi isteğini dile getirmesinden değil. Tabii, tabii. İtiraz etmek için itiraz etmesinden bahsediyoruz. Tabii yani orada diyor ya kendisi de bilmiyordu niye hayır dediğini evet. sadece diyordu. Yani o bir belli bir dönem çocukların varoluş biçimi oluyor herhalde. Evet. kitabın yazarı da bu çok temel konudan yola çıkarak böyle kısa bir yani... bir günden iki günden öyle bir kesit almış ama şey gibi gelmedi mi sana da yani bu kitap hani daha çok yani çocuklara yazılmış gibi görünse de daha çok annelere moral vermek üzere evet, sanki olabilir. yani hani anneler okusun sanki de hani bak böyle de olabilir aslında belki bir gün evet diyecek o da sana gibi hani öyle bir Destek kitabı sanki Evet bu. evet yani bu normal bir şey olabilir. Hepimizin <gülüyor> başına gelebilir. <gülüyor> Hiç üzülme kitabı bu. Resimleri başta dediğim gibi e, Anik Maso'nun e, çok güzel sulu boya resimleri var. Renkler çizgiler böyle yumuşak e, çok yerinde kullanılmış. Yani boyaya boğmadan çok e, lekeleri ustaca dağıtmış. Figürler çok sevimli. Tam da pişli olmamışız ama. Neden? Yani... Ha, resim konusunda evet. Ha, yok yok yani hani başında böyle biraz bir durum var ama çok başka bir yerde bitiyor ya. Evet işte, yani bütün evet. huysuz kız çocuğuyla huysuz başlıyor kız çocuğu, ya evet. hikaye. Ee, resimlerde de pişti olmadık yani yok, çok farklı iki yani. üflup söz konusu. Ee, kitabın adını tekrarlayayım ee, kaçıranlar için. Mavi Bulut yayınlarından çıkan Hayır Hayır Bana Ne? adlı resimli çocuk kitabı bu. Marisa Berkaliyer'in yazdığı Anik Maso'nun da resimlediği e, Türkçesi Acar Erdoğan'a ait olan e, bir kitap bu. Bugünlük bu kadar. Evet iki huysuz kızdan söz ettikten evet, iki sonra iki resimli kitaptan <gülüyor> söz ettikten sonra bugünlük e, noktalayabiliriz Bir Dolap Kitabı. Gelecek hafta görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Dolap kitap. Her yaş için çocuk kitabı. Hazırlayan mesulanlar Banu Aksoy ve Yıldıray Karakiy. Kitap dostu sizin okulu sundu.